Ben o iki günahın yerine yanmıyım da sen olsun cennete git, diyor. <gülüyor> Halika Zülcelalımız ne yapıyorsun kulum diyecek diyor, ne yapıyorsun? Sen kulu kana fedakarlık ediyorsun, onun bir günahını da alıp cehenneme gitmek istiyorsun da ben sahih olan Allah, İkimizi de affettikten sonra kim karışır benim kudretime? İkinizi de ediyorum, kardeşin elinden tuttu, cennete diyorum. <gülüyor> Diyecek elhamdülillah. Bunun için Allah rızası için bu hakka dair çok. Her bir yerinde bir gün mağız verdim bunun ya. Acele ediyorum da onun için böyle geçiyorum, keype de alıyorlar herhalde. Onun için <gülüyor> devam edelim inşallah. 4.'sü 5.'si ve raculün zekerrallahü <gülüyor> teala haliyan kasabet aynahu Cenab-ı Hakk'ı haliki Allah'ımızı ma'sîu dünya muhabbetinden hali her şeyi gönlünden çıkarmış tek Allah'ı zikrediyor, zikrederken hele gözleri ağlıyor. yahut insanlardan hali elinin bucağına çekilmiş seharla kalkmış Allah'a boyun bütmüş bütmüş Allah'a boyun Allah, Allah, Allah Allah derken gözünden siyim siyim yaş gelen Yaş gelen kimse de Alşığ Alzamın gölgesinde buyuruyor Peygamberimiz. Oh. Masivadan hali, insanlardan hali <gülüyor> yalnız yerlerde zikir çok eftal. Biz Teala Allah kabula karinesin inşallah. Oh. Zikir arada çok etsin inşallah. Allah kadir. <gülüyor> Burada, devam edemeyeceğim Geçenler çok konuşmuştum çünkü Zikrullah şifaul kulüp kalben Allah'ı zikir Kibir gibi, Riya gibi, süm'a gibi, hıgıt gibi Kötü ahlakları mahveder elhamdülillah <gülüyor> Kalbi zikreden, içinden zikreden, sükunatla zikreden kimse zikreden kimse arşi gözlerinden de yaş geliyorsa onlar da arşi azamın gölgesinde buyuruyor. Sultan-ı Enbiya Efendimiz. Devam ediyoruz. Veraculun, de'at fi'in ve'etun, zât-ı mansıbin ve cemalin ve inni akâfulâhe rabbel âlemin. Haseb neseb sahibesi olan kadın,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 arş ağzamın gölgesinde bölgeleneceksin. Yerin ile zıngır geceler geceleri solak, sokak dolaşır. Yerin namusuna hakaret edersen, وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا buyuruyor Allah. Zinaya garip olman, ikisi, zina edenin ikisi, çoklu olarak Allah'ın huzuruna varacak. Onların kokusundan bütün millet feryad edecek. Yarabbi, şunları Cihanna'na at diyecek! Ona yaklaştığı zaman iman varsa, uçkullarla ellerini, derdini imanları içinden çıkacak. Bu biz çıkalım, köyde gibi başımızda duralım da imansız olarak ben zina edim. Allah Allah! Tevbe eder, istiğfar eder, ağlar, ne davet ederse... İman geriye kalbine döner. Irak'ı içerkene, elini şişeden tuttuğu zaman, hadaktan tuttuğu zaman onu Allah ne diyor? içme! Güne içecekse içi böyle diyor, neden içeceksin diyor iman, gel çıkıyor da imanını üzerine Irak'ın terabit yapma diyor! İman gölge gibi kalıyor, hadis-i şerif bu hakta dair pek çok okuma mevsimimiz yok, ne yapalım? <gülüyor> <gülüyor> Demek hasap nesap sahibesi bir kadın, feyli şenî fena feylesel ki ben Allah'tan korkandı, onun rızasını yerine getirmeyip onu yetkiden kimseler arşi azamın gölgesinde <gülüyor> bir talebe her gün bir kadının kapısının yolundan geçerdi üç ay göz dikti kitaplarda yazılı şu talebeyi bir el bir gün dedi bir cazı kadını tuttu yatsı namazından yahut da sabah namazından hangi namazsa hatırımda kalmamış Giderkene yahut da okumaya giderkene Bir ihtiyar kadın Bana yardım edene Allah yardım etsin Diye bir talak gösterdi <gülüyor> O kapıdan Ne anam koyun kaçırdı yorum, Şunu tutmuyor dedi İçeriye oğlan kitap Daltığında gir verince talebe O koca karı kapıyı Çekti ve kitledi İçerideki kadın ayaklarına Sarıldı Dakika dublama istemiyorum. Üç aydır aşığlanıyorum senin dedi. Üç aydır seni takip ederim. O kadın gitti geldi gitti. Artık sen benimle olacaksın. Şu koltuğuna bakın. Kur'an'ın kafsiyim olur. Bu ne Allah. Sana yakın olamam. Olamam. Dedi ki yakın olamam ama. Şimdi damı merduvanı var içinden üstüne çıkar, saçlarımı, yarlığımı yırtar. bir delvanın üstüne girdi, yetişin gel. Der. Derdiri derdiri seni öldürürüm dedi, öldürttürürüm. Başa öldürttürürüm. Namusunu Hakip'e inerim. Benim istememi göreceksin. <gülüyor> gel etme anacığım, yapma. engel büyük Bura ı kabahiydi adam öldürmüş gibi büyük bir de ben ne yapayım dedi hiç çarem yok vallahi seni rezil ederim ee <gülüyor> içeriye gittiler ırbık ver de dışarıya geleyim bir afilasını taşraya gideyim. orada kapının birini aç verdi. salonda bura yüz numara buyur dedi bura tavalak İçeriye girdi İçimden Allah'a yalvarıyor, ha canımı al da kurban olduğum Allah, bana zinayı göstermedin. canımı alıver burada, ne var da bana zinayı gösterme. Can evade yetmezse can alınmaz ki, orada dinlenirken melekler tarafından kalbine Allah ilham ediyor. Oradaki pislikleri üstüne sür de senden ditsinsin, kovsun, diyor. <gülüyor> yok kalbine. Oradaki pislikleri üstüne sürmeye başlıyor, o pislikle dışarıya çıkıverince, pis kokunca adım diyor ki, çık çık çık çık, ditsinim, çık diyor. Dışarıya çıkıyor, dışını pis ettim, içimde değil lan pis olma, diyor. Allah. Suya atılıyor ve yıkanıyor, yok. Bu zat vefat etti. Şimdi kabrinin yanından geçerken diyor kitaplar, iş gibi kokuyor. Çünkü kötü kokuyuyla kendini kurtardı, <gülüyor> iyi kokuyu Allah kabrine lüsvetler, elhamdülillah! Allah'ı bildik mi? Allah. Allah. Harun-i Reşit! harun Reşit padişah! Devrin padişahı! Devrin padişahı! Zübeyde gibi bir hanım olduğu halde Zübeyde Ta Bağdat'tan Mekke, Medine'ye su götüren kadın 40 günlük yere hayır götüren kadın Bin liraya, bin madeni liraya bir huran yazdırmış Böyle hayır hasenet sahibi aç verince لَنْ تَنَامُ الْبِلْرَ حَتَّى تُنْفِقُوا مِنْ مَا تُعِتْمُونَ Arapça ve ilmi olduğu için sevdiğini Allah yolunda vermedikçe birri ihsana, cenneti alaya layıl olamadığı çıkınca <gülüyor> elindeki Kur'an'dan sevgili bir şey olmadığı için bir evsizi, bir fıkarayı çığırmış al şu Kur'an senin olsun da sat da parasıyla geçelim. <gülüyor> Bu kadar sakın olan bir kadın Harun Reşid'in ailesi, cennetlik mıyık, cehennemlik mıyık, bilemiyoruz derken Harun Reshid demiş ki, cennetlik değil seni üçten dokuzuna kadar tatlik ediyorum demiş. Ben cennetliyim. Erkeğe gelmiş böyle demiş, ciğerine ateşten düşmüş. Ya ne edeyim, ailem baş oldu. ...kocaları toplamışlar, danışmışlar, danışmışlar, danışmışlar... ...efendim hiç olmaz üçten dokuz demişsin... ...zevci ahar ister... ...bir başka üç ay on gün duracak çocuğu ya olsa bakmında... ...bir herife verilecek... ...o da bir gün kalacak... ...ondan sonra o boşayacak... ...üç ay on gün çocuk yoksa... ...iklet beklenecek... 6 ay yirmi gün sonra aileniz sizin olacak ulema dirikmiş, imkan bulamıyor. Zamanın en kıymetli alimi İmam-ı Şafii Hazretleri. Genç yaşında, genç yaşında zinde delikandı alim ve fazil, ben kolayını bulurum demiş. Dıkılmış padişah tahtında oturuyor. Ulema oturuyor. İmam-ı Şafii girince herkes ayağa kalkmışlar. Genç! peygamber tülaresi zamanın kutlu atabı Allah şefaatine layıl et ilk su şu padişahım sen bize bir muhtezsin biz sana mı muhtecim? padişahlık emrinde siz bana muhtezsiniz ben sizin efendinizim ilim hususatında ben size muhtecim siz benim efendimiz. Öyleyse tahttan aşağı in, o yer ben mi kimdi, diyor. Tahttan aşağı in ve şuraya diz çöküyor. Padişah iniyor, oraya diz çöküyor. Ha, efendim, İmam-ı Şafii Efendimiz oturuyor. Allah'ına, peygamberine yemin ediyorum. Hiçbir günaha rast de Allah korkusundan terk ettiğin var mı? Diyor ki padişah, Utanıyorum, diyemiyorum, diyeceksin dinde utanmak, yok! <gülüyor> Zübeyde gibi bir hanım ailem olduğu halde, elin bir ınzına muhabbetim düştü. Aradım, hallette buldum, kadında keyif oldu. Yatağını hazırlamış yanına vardım. Uç el vurduğum zaman içimden Allah'ın korkusu yetindi, vücudum titremeye başladı. Allah korkusundan o günahı terk ettim, geldim. Ailen boş değil, sen de cennetliksin dedi. Bütün hocaya taktı Ne ile fetva veriyorsun? Ne ile fetva veriyorsun? Ya imam Şafii! Astalımla biz buna, fakat ama, men kafamı kâma rabbihi, benem nefse, an elhawa, fakat inn alcenneti elmahwa, ayetiyle petwa veriyorum. Allah'ın huzurunda suçlu durmadan yüzünü kara etmeden korkarak bir günaha rast gelir de Allah korkusundan o günaha terk ederse onun makamı cennettir buyuruyor Allah.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 Bir adam tescit edecek bir sadaka için, hatta da tanımamalı o, ne tünfek o, yeminet. Yeminet. Salatı Rasulullah, Habibullah. <gülüyor> sağ elinin diyor Peygamberimiz, sağ elinin verdiği sadakayı, sol eli bilmeyecek kadar gizli sadaka verirse, gizli sadaka verirse. Bu da arş azamın gölgesinde. Zeket açıktan verilir, öteki de versin de sevaba nail olsun diye borcundur çünkü. Borçtan riyaya gelmez. Sadaka diyorum ben, onlardan artık, zeketinden, fitirenden artık sadaka vereceksen, gizli verirsen daha çok kabul. <gülüyor> gizli verenden birine haber vereyim.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 Allah aşkına doğru söyle, aç mısın yoksa, aç susuz musun yoksa, üç gündür ekmek yemiyorum, camiden de kalamam, diyor. Camiden, duvardan duta duta olsun, namaz mı kılayım geleyim dedim, üç gündür acım dedim. Dur öyleyse ben seni davet ediyorum, aileme diyeyim geleyim dedim. Kopuştu ailesine hanım dedi, Allah rızası için bugün bir misafir getiriyorum, yiyeceğimiz var mı? Sen yiysem bana kalmayacak kadar, ben yiysem sana kalmayacak kadar, bir de çocuğumuz var, bir kişi doyacak kadar yemeğimiz var, dedi. Öyleyse dedi, çocuğu uyut, sen de yeme, ben de yemeğim, ben de yemeğim, o Allah'ın aç kulunu bugün doyuralımdır. Doyuralım. Peki dedi. Yalnız akşam geldik mi ilikmen yanır o zaman. İlikmenin fütülünü yağın içine düşür de çırayı söğündür. Karanlıkta olsun da benim yediğimi zannetsin ben ağzımı kıpratayım da seni de doksan etsin kemalı afiyetle Gizli şu an karnını doyurdu hanım, kadın, dedi. <gülüyor> Peki kocacığım efendim, dedi. Ve yemeğe hazırladı, akşamla geldiler, elinden tutmuş, kafası sendir diyor, azlıktan Allah aclıkla, düşmanla terbiye etme yarabbim. Sana ve köyli kardeşlerimiz de bugün var, herhalde. Bir fakir kimse sufranla beraber bu ramazan gününde yedir de bilirsen senin orucundan başka onun orucunun da sevabı kimsenin senin olur? Onu hiç eksik olmaz diyor peygamberimiz. Aynı onu yerinde durur bir oruç daha tutmuş gibi. Üç yedirsen dört oruç tutmuş gibi bir de seninle beraber böyle sevaptır. Yani ezan okundu bitiriyorum ve topluyorum.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 Yani bilmesin diye bu kadar gizliyorlardı. Dedi ki Allah aşkına hemşehrinize tokanmayın. Böyle karanlıkta yiyelim dedi. Peki kardeşim sen gail olmaz diye ettim dedi. Kendi eline, ev sahibi elini değer bir tecik lokma takı almadı. Ağzına alır gibi der, maçır maçır çiğner. Bir lokma yutmadı, o fakir adam karnını kemalı afiyetle doyurdu.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 Bazı zaman, harp zamanı, sıkıntılı zamanda قُلْ اَغُدُ بُرَبِّ الْفَلَغِينَ النَّاسِي لَا oldu. Onun için bazı imam içinde, bazı imam içinde dua etti. Bana dua etti ya Resulallah deyince, Allah seni cemaati i temfih cemaat eden imamdan etmesin. cemaati kaçıran imamdan etmesin seni dedi. Biraz hafif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 yanaklarından tel gelir. Peygamberimizin bilirler ki cibrili emin geldi, gözünü açtı, ne var ya Resulallah, bir haber mi var? <gülüyor> Filan muhacir kardeşimizden ve ailesinden Allah razı oldun diye inselam gönderiyordu.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 Birisi cemaattan sabah ile kalkmıyor da ayağa, tespih çekmeden girişin, niye tespih çekmiyor, münafık alamati işliyor? Ya sahabem dedi Peygamberimiz, ne diyeyim, münafık alamatı olur tespih çekmeyince? Camu kimi sıkar da, tehammulsüz olursa, iş ile yoksa, o münafık şubelerinden biri var da ondan diyor, camu daha getirir onu. Kim camıda, Dalının suda rahat ettiği gibi rahat etsen mümindir ve müminin kavirdir o. Cami insan seçer daima. Neye kaçıyor dedi? Hayır ya Allah özrümü haber vereyim dedi. Bizim dedi haullunun içerisine bir Yahudi'nin hurması erimiş dedi hurma dökülüyor! Namazdan geçen geç git gittim dedi. çocuklar kalkmış, haram hurmayı ağzına almış, Var mı soktum, çıkardım hurmayı dışarı attım. <gülüyor> Ve onlardan tarafa attım. Onlar kalkmadan yetişeceğim de, havluma dökülen haram hurmaları Yahudiden tarafa atacağım da, onun için tesbih çekmeden kalktım. Öyleyse mazulsun dedi, bilirsin. Lakin vicdanınızı muazzef ettin sen dedi. Ne diyeyim? İçinizde o hurmayı satın alıp da mücdata e veremiyorsa cennette refik olsun dedi Peygamberimiz. Yazlık yavruların hurması yokmuş. Yahudi'ye vardılar. Para verdiler, vermiyor. Çalıştılar, vermiyor. Sıttıydı Ağzal Efendimiz. Bir büyük bahçasını o Yahudi'ye verdi.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 Yahudi koşarak gitti, ''Ya Rasulallah, ben liman edeceğim!'' Ne diye dedi. Benim hurma olduğu gibi kıvrıldı, o Müslümanın kapısının üzerine vardı dedi. <gülüyor> <Gülüyor> ''Eşhedü en la ilahe illallah'' ''Eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü'' kelimesiyle cümlemize husna hatimeler tevfik et. Sıttığı gün bahçesinde istemiyorum. Ben biliyorum o Müslüman o hurma acil onun için kardeşim, Allah rızası için canıza sıkılma, lüzülme, tesbihi çekmeyeceğim diye insanı çınlama! <gülüyor> Otobüs kaçıyor müstesine, misafirsin müstesine, ihtiyatsın müstesine, acele bir işin var müstesine! Lakin çıkıp da şurada düngeleceğine tesbihi çek de, sevaba nail ol inşallah!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 Sizin kafalarınızı belki rahatsız ettik. İnşallah yarın daha güzel mevzulara giriyorum. Ve kadınlar için yarın Cumadır. Bugün bir hadisi şerifle gelmiştim. Onlara konuşacağım. Vakit bulamadım. Özür dilerim. İnşallah Cumhuriyetçi gün dina yukarıyı verin onlara. Onların hakkında biraz da konuşacağım. inşallah! İnşallah. Amin. Amin. Ya Mu'in. E ta Taha ve Yasin. Amin. Ya Allahim ile Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. elhamdülillah. Amin. Elhamdülillah. Ehli İslam olduğumuz elhamdülillah. Amin. Camiye cemaate geldiğimize elhamdülillah. İslam sulbünden geldiğimize binlerce şükür elhamdülillah. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alem Amin. vel ağıbetü salatu selamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in ilahi ilahi Amin. ferri kemmi vücudike ve ya Rabbi esme-i husnan hormatına rızana yerdir. Amin. İmanla Allah'ın canımız verdir. Mel'unu belini kırdır. Amin. İmanımızı şeytana verme ya Rabbi. Oğuşlarımızı açtık semaya. Amin. Boyunlarımızı büktük ulayı. Secde edelim olganı Mevla'ya. Cem oldu zünubumuz istiğfar edelim Kudaya, Kapısında entel Mevla'ya. Yedi kudret ilmiyesiyle yıkılmış, viran olmuş kalplerimizi Rabbim mamuru abadan et ya Rabbi. Amin. Hiç anar mısınız ölen gir altında olanları çekini çekini can yürenleri sararmış solmuş gül gibi yüzleri söylemez olmuş bülbül gibi dilleri kabir azabinden ağlayanların kabir azablarını def ya yarabbi yeğriğini gördüğümüz müminleri, ashabı hayrattan olanları, amin. hususa bizleri duadan unutmam diyenleri ve husus şu mecliste amin diyen din sahiplerini amin. nari cahiminde yakma ya Rabbi. Amin. Boynumuzu bükme ya Rabbi. Amin. Cehenneme yüzümüz üstün çekme ya Rabbi. Amin. Saharda açılan güller hürmeti. Amin. Aşkınla harlayan seller hormatine, vukulda bükülen beller hormatine, Muhammed'inden gelen keller hormatine, Kocasını alıp inlettiğin dullar hormatine, Aşkınla harlayan seller hormatine, Hazret-i uzmamız olan Hazret-i Muhammed hormatine, Hazret-i Muhammed'e karşı olan sirli muhabbet hormatine, Salli ve sellim ve barik, Ala nuri cemil, anbiayi ve mursalin wal hamdulillahi rabbil alamin rida lillahi ta'ala fataha turina muhammad sallu ala tabiibi qulubina muhammad صلوا على علاج الذنوبنا محمد الحمد لله الذي مصنوه فوق العلى القادر الفرد الذي مخلوقه تحت السر عين عمى من عبرتي قلبي قسا من Umru fana min ghaflati ya rabbana ya rabbana Sallu ala badri tuja sallu ala nuril huda Sallu ala aynul vera anin nabiyil murtaza Sallu ala ashabihi sallu ala asbahihi صلوا على أزواجه أهل الهضور والصفاء قد غرني طول الأمل قد فاتني حسن العمل قد جاءني وقت الأجل أين الإبكى أين الإبكى ثبت لنا أقدامنا ثقل لنا ميزاننا